والآقبة المكتوب. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشيخنا محمد. وعمر آل إليه أصله الأجمعين. أما بعد في الأول الله. والآخر الله. والظاهر الله. والباطن الله.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 İnnallezine âmenu ve amilu s-salihati ve aqanu s-salata ve aatevu s-zakaata lahum ejruhum inda rabbihim, velâ khawfun alayhim, velâ hüm yahzenûn, fa'lâhlu rûhûhûn. Ve nabiyyül kerîm Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine, meleklerine, kitaplarına, peyvamlerlerine, kaza ve kadere ve ahiret gününe inanmanın ehemmiyeti ve bazı bu mevzuğa mütedair marifet ve meseleler üzerinde durduk. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinden niyaz ediyoruz. Cümlemizin imanını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 Bir kimse dünyada selamette kalmak isterse, iman edecek. Bir kimse dünyada düşmanlarına karşı zafer bulmak isterse, iman edecek. Bir kimse dünyada Allah-u Zülcelal'in imdadı ruhani sine nail ve mazhar olmak isterse, iman edecek. Bir kimse cennetlere nimetlere, devletlere, saadetlere ermek istese yine iman edecek. Yani iman, Allahu Zülcelal hazretlerinin kudretine, vahdaniyetine, feyiz ve bereketine, imdad-ı ve inanın dediği şeylerle birlikte, bütün bunlara inanmak da insanoğlu için büyük saadet muhakkaktır. Mesela,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 şileler, musibetler karşısında Cenab-ı Hak celledağlı ve Hazretlerinin verdiği ve mukadder kıldığı imtihanlar karşısında gerçekten çelik gibi kalmak ve Cenab-ı Hak celledağlı Hazretlerini her aradığınızda karşınızda bulmak istiyor musunuz Mümin, gerçek Mümin olmanız kafiyeler buluyorlar, Haleküzülcelânımız. Diğer ayıcılığa bakıyoruz. Mesela düşmanlarımız üzerine zafer elde etmek istiyoruz.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 biz müminleri din ve şeriatimize yardım edenlere, çünkü Ayycelen'in yukarısında intansurullaha yansurkum ve yutebbit akdamakum buyuruluyordu. Siz Allah'ın din ve şeriatına yardım ederseniz, Allah huzul celal de size yardım eder. Böyle olunca fe eyyednellezine aminu ala adubihim fe zahirin. Biz müminlere düşmanları üzerine yardım edip onları teyit ettik ve sabaha galip ve muzaffer olarak çıktık. Şu halde Mutamimler var olduğumuz müddetle hayatımız boyunca eğer Cenab-ı Hak cellediğimiz Hazretleri bizi teyit ederse nurlu sabaha çıkacağız. Allah'ın bizi teyidi içinde iman da kemal, mevlaya itaatta mümkün olduğu kadar tamama ermek mecburiyetindeyiz. Diğer ayet i de ve uçurat şübunha nasrım min Allahi ve fethüm kariib ve beşirülmüminin Cenab-ı Hak yukarıksında surettir safta ey müminler sizi öyle bir ticarete delalet edeyim öyle bir alışverişe götüreyim mi ki korktuğunuzdan emin kılsın umduğunuza nail etsin böyle bir ticareti böyle bir yolu hangimiz arzu etmeyiz ve Allah ve Resulüne inanır ve iman edersiniz ve bi ve Allah yolunda mallarınız ve canlarınızda da cihad edersiniz lekum <gülüyor> bu yaptığınız ameller ki bilirseniz hakka uygundur karşılığında cennetler adın cennetinde köşkler verilecektir en sonunda ve size seveceğiniz bir haberde daha vereyim mi buyuruyor cebrail kavak ve uhratu bu cennetler nimetler devletler saadetlerle beraber seveceğiniz bir haber vereyim mi size buyur yarabbim nasun minallahi ve fethun kabe eğer imanda samimiyetiniz olursa, millet olarak ekseliyetiniz kamil imana sarılırsanız ve imanın icaplarında yerine getirirseniz Allah-u Zülcelal tarafından sizin için mukadder olan bir nusrat ilahi vardır. Ve fethun karib. Aynı zamanda çok yakında da fütuhat vardır. Ve beşiril mü'minin muhammedin. iman edenlere müjdele. Dikkat ediniz, imana mütevakıftır. Ve beşiril mü'minin. Tamam mı? İman edenlere müjdele muhammedin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 Kimi ihlastan bahseder, kimi vuslattan bahseder, kimi kamil imandan bahseder, kimi Cenab-ı Hak'la ünsüden bahseder, kimi muhabbetten bahseder. Herkes çeşitli makamın sahibi olduğunu iddia eder. Acaba bir gönülde gerçekten iman olduğunu neden bileşir? Ve Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Hakim'inde çeşitli müjdelerle tepşir buyurduğu müminler kimlerdir? Asıl Birkaç dersin üzerinde durduğumuz imanın bugün kararını vermiş oluyoruz Müslümanlar. Bakalım gerçekten bahsettiğimiz iman bizim gönlümüzde karar kılmış mıdır, kılmamış mıdır? Evet Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Müjdeye liyakati olan müminler kimlerdir? Estaizu Etta Ettaibunen Abdun, Hamidun, Bil katkısız, zerre tereddütsüz Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri formülü elimize veriyor Müslümanlar. Ölçüyü elimize veriyor. Eğer bu ölçüye dikkat ve dikkatimiz varsa, Halik-i Zülcelal'imizin tefşirine, Kur'an'da Mevla'nın müjdesine istihkakımız ve liyakatımız olacaktır. Acaba onlar nelermiş? Bir gönülde imanın bulunuşunun dıştan görünüşü, alayim ve işareti ve emaratı nelermiş? Bakınız muhterem sunular. Bir, et Gerçek mümin her karda tövbe edicidir.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 Gönlümün üzerine bazen hafif bir bulut gelir. Ki bizim kalbimizdeki gaflet bulutu gibi değil. Resulullah, Habibullah ile Allah arasındaki muameleye uygun hüviyette bir bulut gelir. Hatta estağfirullah fil yevmi ekser amin seveynemere 24 saatte 70'ten fazla Rabbime istiğfar ederim, buyuruyorlar Peygamber inşallah. Muhterem teşbih aynanın üzerine hafif toz konsa, e, yandan baktığınız zaman o görünür değil mi? Niçin? Parlaklık en hafif bir tozu bile gösterir. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ve diğer Enbiya-i İzam Hazaratında bazen sev zelle olmuştur. Onlar bile cenabı ı zulcelale Zülcelal'e istiğfar etmişlerdir. Şu halde Allah'ın müjdesine nail ve masal olacak müminlerin birinci sıfatı, kövbe ediciler onlar. Ettaibun. İkincisi, El-âbidûn. Tamam mı? Cenab-ı Hak Celle Hazretlerine onlar ibadet ederler. İbadeti olmayan bir insanın Allah'a kurbiyeti düşünülemez. Allah'a Allah kurbiyeti olmayan bir kişinin de Cenab-ı Hak tarafından Habibinin dili ve Kur'an ayetiyle mübeşşer olması hayalden öte geçemez Müslümanlar. Onun için eğer Rabbimizin lütfuna nail olmak istiyorsak farz olan namazlarımızı kılacağız. Sünnet olan namazlarımızı eda edeceğiz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 onun ibadetindeki büyük neşeye yaklaşmayı o yolda olmayı nasibesin inşallahü teala. Resulüne Halik-i Zulcelalimiz "Va'bud Rabbike hatta ye'tike al-yakîn." say gelinceye kadar Rabbine ibadet et ya Muhammed" diyor. İbadet ettiği halde tekrar aynı yerliyor. "Va'bud Rabbike hatta ye'tike al Evet. Diğer ayetlerde Secde et yaklaş. Ya Muhammed buyuruyor. Secde et yaklaş. Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine gerçek kurbiyet demek secdelerle, hükularla, kıyamlarla, tilaveti Kur'anlarla, evra-ı devamlarla olacaktır. Müminin kalbinde iman oluşunun dıştan görünüşü, ikinci alameti demek. Müslümanlar ibadet edecek. Üçüncü alameti el Hamidun. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin nimetlerine de ham dedicilerdir müjdeye mazhar olacak Müslümanlar, Allah'ın verdiği İslam nimetine hamd edecek. Mevla'nın lütfettiği iman nimetine hamd edecek. Rabbimizin lütfettiği tevfikına, hidayetine hamd edecek. Allah Subhanahu ve teala hazretlerinin elimizi arşa açmaya, gönlümüzü hakka tevcihe, yüzümüzü kıblaya çevirmeye bize muafakiyet lütfetti ya, nimetlerin en büyüğü hamd edeceğiz, şükredeceğiz ki Mevlamız ziyade edecek. Müslümanlar, i̇çinde bulunduğumuz hala gözümüzün görmesi şükredeceğiz, dilimizin söylemesi şükredeceğiz, kulağımızın duyması şükredeceğiz, kalbimizin muntazam rakasesine şükredeceğiz, midemizin hazmından böbreklerimizin süzmesine, el ve kolumuzun tutmasından ayağımızın bizi taşımasına varıncaya kadar Cenab-ı Hakk'ın ne nimetlerine basarız. Bunlara hamd edeceğiz ki ayeti kelimenin kerimenin sonundaki ve beşiril müminin neşesine nail ve mazhar olabilirler. Yoksa şükrü olmayan fakat küfrü ve küfranı çok olan kulların Cenab-ı Hak'tan müjde görmeleri düşünülemez. tamam Çünkü le in le ve le in kafartum in le Le in le ve le in kafartum in le Eğer şükrederseniz ziyade ederim buyurur Cenab-ı Hak. İmanınızı, aşkınızı, neşrenizi, saadetinizi, nurunuzu, feyzinizi, bereketinizi, kuvvet ve kudretinizi ziyade ederim. Hatta ehl-i iyaliniz ve zürriyetinizden sabahın aşre kadar hayırlı insanlar ve nesiller getiririm. Şükrederseniz. وَالْاِنْ كَفَرْتُمْ Eğer küfrederseniz, اِنَّ عَذَابِي لَا شَد۪يدٍ اَزَابُمْ شَد۪يدٍ Şükretmek lisanla olacaktır.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 recd-i ve kapanan kullar. Biliniz ki iman müjdesi aynı zamanda oruç tutanlar içindir. Onun için oruçlunun nefes alıp vermesi bile tesbihdir. Tamam mı? şükut tefekkürdür. Ameli makbuldür, zembi mağfurdur buyuyorlar. Uykusu ibadettir. Oruçlu olan kişi. Aynı zamanda halal gıdalardan oruç tuttuğu gibi haram amellerden de oruçlu olacak tabi. Bütün uzuvlarına oruç tutturacak. Böyle olunca Cenab-ı Hak ve Ala Hazretleri ve Beşiril Mümininle Habibine emir veriyor. Oruçlu olanlardan müjdele. ile birlikte oruçlu olanlardan müjdele Muhammedim. Evet. Errakiun. Oruçtan sonra ilave ediyor Cenab-ı Hak. Errakiun. Hakkın huzurunda ruku edenler. Hani... Kıyam katkı arkasından rükû gelecek. Onun için Mevlamız el Kaimun diye başlamıyor. Kıyam zaten belli. Er-râkiûr, rükû eden. Hani o rükû olmasaydı eğilir miydi, başlar diyen ahir, kutsi bir sırra işaret ediyor. Hakikaten o rükûlar nice padişahları, nice sultanları, nice kendinde kudret görenleri Cenab-ı Hakçı'nın varalıkların huzurunda böyle iki kat eğiyor. Değil mi? Fatihleri eğiyor, Kanuni'leri eğiyor, Yavuzları eğiyor, Osman ve Orhan gazileri eğiyor. Yukarıya doğru çıkınız, sıddık Ekberlere, Fahri Kainata varıncaya kadar bütün Enbiya ve Evliya ve Ricalullah rükû ile Mevla-i İbni huzurunda eğiliyorlar. Er Gerçek müminlerin vasıflarından biri de rükû ederler. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin huzurunda secde edicidirler. Kişinin en kıymetli uzvu başıdır Müslümanlar. Baş olmayınca gövde cifi olur. Başta da en kıymetli uzvu cephesi, yani en şerefli yeri alnıdır. Gerçek manada mümin Rabbisine hakiki teslimiyetini, şerefli alnını topraklar üzerine koymakla ancak Mevlasına ifade eder ve arz alınıyor. Bununla beraber de Rabbim işte kulum sana diyor. <gülüyor> tamam mı? Fiilen, halen ve amelen,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 Benderâ fermançı her terci fermayı veranen, hiç kulun bendenin fermanı, emrini olur, dilediği muradı mı olur? Rabbi Zülcelal'im, sen ne murad edersen ben oradayım diyor. Sen ne murad edersen ben oradayım diyor. Gerçek teslimiyetin manası demek ki secde hızlı Onun için zaman zaman misal veriyoruz ve bütün büyükler vecid zamanlarında secdeye kapılmış. Allah-u büyük nimetlerini gördükleri an alınlarını secdeye koyarak arzı teslimiyette bulunmuşlar. Mesela Fatih İstanbul'u fethediyor. Herkes kendisini tebrikte bulunuyorlar. Haliyle tabi tevazuan akşam ettiğini göstererek üstadımızın duasıyla Cenab-ı Hak müyesser kıldı dedikten sonra tabi tantana ve çalım çoğalıyız da işte, takdirler, tezkitler, tebrik sesleri atını durdurarak yere iniyor. Almanı topraklar üzerine koyup Rabim, benim gibi aslı toprak olan nâciz bir kuluna bütün insanlıkça alkış tutacak büyük bir zafer-i masiple mukadder kıldın, sana alnımızı seyidelere koyarak arz-ı şükranda bulurum. Yani mahviyet mahviyet ve tevazuun zirvesi. Teslimiyet ve inanç ve imanın gerçek ifadesi secde. Secde et, yaklaş. Ayet-i kelesi, emr-i sübhanesi, bu hikmete medni, nazil olmuştur. Peygamber Efendimiz buyuyorlar, akrabu mâ yekûnul abbi min rabbihî ve huve sâcid. Kulun Rabbisine en çok yakın olduğu yer, her zaman yakın ama daha çok yakın olduğu, akrab olduğu yer, secdeye kapanışıdır. Çünkü o anda varlığını atıyor, putunu yerlere döküyor, kırıyor artık. Dergâh-ı izzetinde, bütün yokluğu ifadesi olan secdeyle arz-ı ubudiyet ederim Rabbim buyuruyor. Onun için Cenab-ı Hak müjdeye layık olacak müminleri er rükû edenler, secde edenler. İfade ettiği mana iflas ile ve beş vakit tadili erkan tecvid ve tertiline uygun şekilde namazlarını vaktinde eda edenler müjdeye nail ve masar olacaklardır. Tamam mı Ama efendim, o büyük adam, o da namaz kılacak? <gülüyor> Tabii kılacak efendim. Tabii kılacak. Onu var eden kim? Allahu u Varlığından kainatı haberdar ettiği gibi onu da haberdar etmemiş mi? Elbette etmiş. Efendim? Ya. Bütün nimetlere bezleden cenabı fatih Hak, Fatihe Fütuhatı veren Mevla, Kanuniye Bağdaş sınlarını yıktıran Mevla, değil mi?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 ''Heme tu behritü sergeçtev ferman berda.'' şartı insaf ne tu ferman ne beri.'' Bak diyor Ademoğlu, bütün ecram-ı semaviyeden arzın merkezine kadar kainattaki bütün ecram, bütün eşya senin emrinle mütehayyil olarak hareket etmektedirler. Rüzgarlar senin için, bulutlar senin için, güneşler senin için, madenler senin için, yağan yağmurlar senin için, biten ekinler, verilen açan çiçekler senin için, devinen yapraklar senin için. Adem olmasa dünyanın yaratılışında gaye ve hikmeti ne bu Müslümanlar? Dünyanın zineti o. Allah'ı Zülcelal'in gerçek hitabına muhatap olduğu yerde Mevlamız kainatı insanoğlunun emrine vermiştir ve halketmiştir. Böyle olunca koca köpek kendinde renk görüyor.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 Cemaat önünde efendi kalkıyor, kürsünün üzerinde hoparlörle dua ediyor. Herkes herkes elini kaldırmış amin diyor recdiler. Bakıyorsunuz orada birkaç kişi ellerini kaldırmıyorlar. Ya. Ellerini şöyle bir parça kaldırsalar korkarak dilleri devinmiyor. Ulan arzın mı kırılır tabi amin de senden. Babayın oğlu olduğunu bir görsünler senin. Kainatı iman ve İslam'ın satvetiyle titreden asil ve necip ecdadın neslinden değil misin sen? Tevhid-i benim senin sen Sorulduğunda gavur değilim diyorsun ama senin gibi Müslüman da olmaz. Ben Camiye gelmen, Bey'in dediği gibi secdeye düşmen, kıbleye dönmen, hiç olmazsa cemiyetlerde, toplantılarda herkes ''Vecd ile ya Rabbi'' deyip Allah'a iltica ederken dudağın devilsin bir amin bari diye. Hani defterin de ana sayfalarında bir amin bari bulunsun. Vermez Müslümanlar. Amin demez. Evet. Cenab-ı Hak Celle Hazretleri Cenab-ı Hak Celle Hazretleri tevfikinden mahrum ettiği bir kuluna amin demeyede müsaade etmezmiş. Evet. Ya Mevlana'mız Mesnevi'sinde öyle diyor. Mevlana'mız Mesnevi'sinde öyle diyor. Biz...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 velerihim azabun azim onlar için azim azap vardır buyuruyorlar Cenabı Hak Celle ve Ala Hazretleri. Muhterem Müslümanlar, demek ki gerçek mümin secdeler ve rükûlardan zevk alacak, aminler ve dualardan veccit tedarik edecek. Cenabı Hak Celle ve Ala Hazretlerine ibadetler, hamdler ve şükürlerle nimetlerine kul olarak mukabelede bulunacak. Evet. Her şey her şey senin için Şartı insaf ne baş ki tüfverman ne beri diyor Sadi. İnsaf şartımızdır ki sen Allah bile demiyorsun. Be Allahsız ve imansız. Ve ata min kulli ma ve ata kum bin ma ve in tağundu nimet Allah ileh ''Tepeden sza. tırna verilen nimetleri sayacak olsanız adet ve rakamlara gelmez. Bu nimetlere hepiniz masarsınız. Öyleyse nasıl olur da recdile, secdelere düşmesiniz? Nasıl olur da aşklar rükulara eğilmesiniz? Nasıl olur da elif gibi Allah'ın huzurunda, mihraf yanındaki mum gibi aşk ve ihlas kemerini bağlayıp da devlanıza münacat ve ibadette bulunmasınız? Bulunmayanlar bir gün akıbetlerini göreceklerdir. Biz ancak bu kadarıyla gerçeği söylemiş oluyoruz. Tamam mı? Cenab-ı Hakk'ın huzuruna dönüş mukadderdir müminler. Esen ma O gün ki şahınızla, sultanınızla, hakanınızla, kumandanınızla, reisi cumhurunuzla, başvekilinizle Meclis mebu, me, me, mebuslarınızla, senatörlerinizle, zengininizle, beyinizle, bayınız, aleminiz ve cahiliniz abildiniz ve kafilinizle, top yakun varlık ve kadronuzla Allah'ın huzuruna döneceğiniz günden korkunuz buyuruyorlar kalip. Evet. Ve mimiller işin garip tarafı şu: Ahiretteki tecelliler dünyaya nazaran değişik oluyor. Tam tersi.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 Peygamberler göndermiştir. Kitaplar indirmiştir. Mürşitler vermiştir önlerine. Vaazlar, nasihatler. Allahu u Zülcelal'in kutsi sesini duyuracak mübarek diller ihsan durmuş, Gönüller vermiştir onlara. Böyle olduğu halde idrak etmemişlerdir. O gün nedamet ederek eyvah diyeceklerdir. Fakat hayır Müslümanlar o günkü nedamet fayda vermeyecektir. Evet. Ruku ederler, secde ederler. Bu yüzden sonra, sonra Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ahirette Cenab-ı Hakk'ın müjdesine hatta ölüp giderken hatta dünyada dünyada na'il ve masal olacak kişiler için ayecle devam ediyor. El bil nahun Yukarıdan sayılan bütün vasıflarla beraber gerçek müminler maruf ve iyilikle emredicidirler.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 Tamam mı? Kalbi buğuzla yapacaklar. ve عَضْعَفُ iman Bu da imanın en zayıf mertebesidir buyurular. Sallallahu aleyhi ve sellem. اَلْاَمِرُونَ بِالْمَعْرُونَ Herkes zekt yerine iyiliği, iyilik olarak söylediği gibi وَنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ Kötülükten de menn edecektir. Yani, i̇manlı olunuz. İslami amellerle mücehhez bulununuz. Aile hayatınızda istikamete namus ve iffet ölçülerine riayet ediniz.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 ve inne himallahi maharimuhu her padişahın bir hududu bir sınırı vardır. Allahu Zülcelal'in sınır ve hududu da haramların hudududur. Meşru şeyler varıyor. Cenabı Kenarına levhaları dikmiş, korkuluk direklerini, trafik direklerini üzerine yazmış. İçki haramdır. Yaklaşmayınız. Zina haramdır. Yaklaşmayınız kumar haramdır, yaklaşmayınız. Yalan haramdır, yaklaşmayınız. Şirk ve küfür, zulmeti ebediyye ve korkunç uçurumdur, yaklaşmayınız. İlahi gibi böyle etrafına çitlerini çekmiştir Cenab-ı Bir kimse eğer sakınacak olursa, çitlere yaklaşmayacak olursa emindir ve mahfuzdur. Eğer bir kimse çobanın koyunu hududa yaklaştırdığı gibi, sohbetlerde kardeşlerime söylüyorum, Şoban koyunları getirmiş, ekinin kenarında yayıyor. Ona diyoruz ki, ekine yaklaşma kardeş lazım sonra sürüler, kaçarlar, ekini yerler. O diyor, ben bırakmam bunu o hakimim sürüme diyor. Ani bir dalgınlığında bakıyorsunuz, harama kaçıyor, ekini yiyor. Cenab-ı Hak aynen Peygamber Efendimiz misal veriyorlar.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 Nasıl ki uçurumun kenarına varıp da bakınca ürpererek geri çekiliyoruz. Nasıl ki saçağın kenarına vardığımız zaman düşesek beynimiz parçalanır diye geri çekiliyoruz, sakınıyoruz. Nasıl ki sopa yiyeceğimiz bir insanın münakaşa ve dedikodusuna daha iştirak etmiyoruz. Şimdi ben de girecek olursam sofayı yerim diye. Çünkü nefs tehlikeyi görüyor orada. Müslümanlar dünyanın sofası, dünyanın felaketleri bizi kaçırıyor da uhrevi ve ebedi felaket ve korkunç zilletler ve mezelletler bizi niye kaçırmasın? Öyle olunca vel hafizun li hududillah. Gerçek müminler <gülüyor> Allah'ın hududu ilahiyesine de riayet eder gözlerinden gönüllerine, sözlerinden amellerine, bütün iş ve hareketlerinde Cenab-ı Hakk'ın çizdiği hududu tecavüz etmezler. Melamuz buyuruyor, ''Ve beşiril müminin, müminleri müjdele Muhammed in. Yukarıdan beri vasıflarını saydığımız müminleri müjdele. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine dönüyoruz. Resul-i Ekrem vesselam Efendimiz, ''Bir kalpte iman varsa''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 İyiye emredicidirler, kötülükten de menedicidirler. En sonunda vel-hafidun <gülüyor> el-hududullah Allah'ın hududu ilahiyesine azami dikkat veri gösterirler ve beş müminin müminleri müjdele Muhammedim. Şimdi Peygamberimiz İshan Efendimiz Hazretlerine kulak verelim bakalım. Gönülde iman olunca müminin dıştan görünüşü nasıl olacakmış? Cenab-ı Hak, noksanlarımızı tevfikiyle tamamlatsın hidayetiyle elimizden tutsun, gönlümüzü zat-ı akdesine müteveccih kılsın inşallah o teala. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Sizden biriniz gerçek mümin olamaz. Kendi nefsi için sevdiğini kardeşleri için de sevmedikçe. Bir kalpte iman var mı Kişinin ilk şartı bu. La yu'minu ahadukum, hatta yuhibbili ahihi, ma yuhibbili nefsi. Kendi için sevdiğini başkaları için de sever. Kendi için ilmi marifet istiyor, başkaları için de isteyecek. Kendi için halal mal ve servet istiyor, başkaları için de istir. Kendi için huzur ve saadet diliyor mevlasından başkaları için de talebedir.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 kubbelere bakıyorlar, sütun başlıklarına bakıyorlar, mihraf ve minbere bakıyorlar. Bu meyanda altın yaldızla yazılmış bu hadis-i şerif la yu'minu ahadukum hatta ahihi ma yuhibbülü nefse caminin bir tarafında asılmış. Okuyun bakayım diyor. Mühendis okuyor. Bir de mana verin bakayım diyor. Mana veriyor. Fransızca. Kendisine tercüme edip aktarıyor. Sizden biriniz gerçek mümin olamaz nefsi için sevdiğini başkaları için de sevmedikçe.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 Hukuku beşer beyannamesinin muhtevasında olan umdeleri siler, şükürür, faziletle bütün insanlığı zulüm, teaddi ve tecavüzden kurtarır. Efendiler mitokopsini aldırıyor, hadisin lafsını eskimez yazımızla yazdırıyor, altına Türkçe manasını ve Fransızca tercümesini de yazdırıyor. Seyahatnamemi, hatıratımı yazarken yazacağım kitapta Süleymaniye'yi, bu levhayı ve manasını da beraber yazacağım şeref sözü veriyorum diyor mevzat arkadaşım.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 İkinci hadis-i şerif Müslümanlar... Peygamber Efendimiz buyuruyorlar... Ve Bir kalpte iman mevcudiyetinin... Dıştan görünüşü... La yu'minu ahadukum... Hatta yekûne kalbuhu... Ve lisanuhu sevâ... Sizden biriniz... Gerçek mü'min olamaz... Diliyle... Kalbi müsavi olmadıkça... Sizden biriniz... Gerçek mü'min olamaz...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 söylediğimizi aynen düşüneceğiz ve yapacağız. Söyledim size Müslümanlar. Tekrar söylüyorum. Allahu gaiyetuna ve rasulü zaimuna ve kur'anü düsturuna ve İslamu sediluna ve cihadu hırfetuna ve şehadetü fi sabilillah emanina. Sağ olduğumuz müddetle düşündüğümüzü aynen ortaya koyuyoruz. Gayemiz Allah'tır. Gerçek lider ve efendimiz Hazreti Muhammed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 Hazreti Ömer, söylüyorum size Müslümanlar, Hazreti Ömer nifaktan korkuyor razıallahu an. Huzeyfi'ye geliyor. Beni de Resulullah münafıklardan saydı mı ya Huzeyfi'ye diyor. Putuna tapma. Gerçeğe, gerçeğe, gerçeğe taabbut de bulun. Putuna tapma. Ben deme. Hazreti Ömer razıallahu teala sözleri, ben münafık mıyım ya Huzeyfi'ye? Resulullah beni saydı mı kardeşim? Allah'ın aşkına söyle diyor. Hazreti Huzeyfi saymadı ya Hazreti Ömer ondan sonra gözünün yaşlarıyla Cenab-ı Hak'e lavasına şükrediyor. Hazreti Ömer: "Levkane <gülüyor> ba'di Benden sonra peygamber gelirse Ömer gelirdi iltifatına mazhar tebcili peygamberliğine nail olan büyük ve yüce insan. Şeytanların kendinden kaçtığı büyük adam. Evet ya Ömer, senin girdiğin yollar ve caddelerden şeytan firar eder." diyor Resulullah sallallahu e. Bu zat korkuyorken bir kişi cennete girecek deseler ben miyim diye umarım. Hazreti Ömer'in sözü efendiler. Bir kişi cennete girecek mi girecek derseler ben miyim diye umarım. Bir kişi cehennemde kalacak deseler ben miyim diye korkarım diyor Hazreti Ömer. Hazreti Ömer teala anhu ve erzahu hazretleri Ve fi vecihi khattan esvedani min aثار el Gazali'nin ihyasına bakınız. Koca Ömer'in Göz yaşlarından yanaklarının üzerine siyah hatlar çekilmiş böyle. Göz şipir, şipir, şipir, damlaya damlaya siyah yaşlar çekilmiş. Acaba Ömer'in sonu nereye varacak? Makar'ı, abu ve duracağı merciri ne olacaktır diye böyle havki haşiyetle lisanıyla kalbini birleştirebilmek için bir ömür boyu boş çömbet gibi inleyen insan. Allah şefaatine nail kısam. Üçüncüsü Müslümanlar bir kalpte iman oluşunun dıştan görmüşü. Men ehabbe ve ebghaza lillah <Sessizlik> ve ata ve mena lillah. Fakat istekmel iman. Bir kimse sevdiğini Allah için severse ve bir kimse buz ettiğine Allah için buz ederse. Ahmed'i niye seviyorsun? Allah Mehmed'e niye boz ediyorsun? Harcedin, Allah korusun. Mehmed'e boz etmemeli. Hazreti Muhammed'in ismini almıştır ama maalesef şeriatta İslam'dan kaydığı için, içki içtiği için boz ediyorum, namaz kılmadığı için boz ediyorum, oruç tutmadığı için boz ediyorum, Allah'ın hududuna riayet etmediği için boz. Abul Hakim Arvasi, Abul Hakim Arvasi. <gülüyor>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 kendine şunu getirdim diyecek cesarete sahip değilim kulluk ve ubudiyet olarak. Hani, ey, hula, ey hudaland ez zalûmu cehul şi ayet ki Türaş ayet Sabi Gülistan'ında Ey Allah'u Zülcelal'im zalûm ve cehul olan benim gibi Adem evladı insan oğlundan senin dergahına layık ne gelebilir? Şi ayet ki Türaş ayet ne gelir ki Zatına şayeste varlığınla layık olabilirim. Devam ediyor Sadi. Özrü taksiri hizmet ağı ki ne daran betaat istishab, asiyan ez günah köbükünen, arifan ez ibadet istifar. Rabbim taksiratımın özrüyle geldim ibadet getirdim diyemem. Devam ediyor Sadi. Çünkü diyor asiler günahlarından dikkatliyorum Müslüman kardeşim.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 yani min küllil vücud eda edemediğim için mahcubiyetimden başım önüme düştü diyor mahcup oluyor koskoca Mevlana Celaletin Rumi hani büyükler ma arafnâke hakkâ marifetik seni layıkıyla bilemedik Rabbimiz ma Hakka hakkâ zikrik sana layıkıyla zikirde bulunamadık ma şekernâke hakkâ şükrük seni layıkı veçile şükredemedik ya Rab ma Hakka ibadetik sana layık bir ibadet de yapamadık Rabbimiz tamam mı? Böyle olunca peygamberler ve nebiler böyle deyince kul kusurunu elbette itiraf edecek Müslümanlar. Fakat bütün bunlarla beraber imanın dıştan görünüşü sevdiğini Allah için sevendir. Abul Hakim Arvasi, Abul Hakim Arvasi, Ya Rabbi sana bil ibadet ve taatla geldim diyemem diyeceğim Rabbime diyor. Sadece, sadece şeriatıyın, diniyn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 Hazreti Ömer'in sözüdür. Hazreti Ömer'in sözüdür radıyallahu anh. Allah'ı zikrede ede diliniz aşınsa, namaz kıla kıla gametiniz eğilse, oruç tuta tuta damarlarınız kuruyup birbirine yapışsa cennete giremezsiniz. Müslümanlar benden tebliğ etmek. Cennete giremezsiniz. Ta ki Allah'ın dostlarını dost bilip sevmedikçe, düşmanlarını düşman bilip buğz etmedikçe. Tamam mı? Ayağını denge al. Bizim Azade'nin bir latifesi vardı, develeri denge al falan diye. Amel yüklü develerini denge al, ona göre yürü.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 bir mümin kardeşimize buz etmekten Allah'a hep beraber sığınalım inşallah. Bir imanlı kardeşimize buz etmekten Allah'a hepimiz beraber sığınalım. Kur'an-ı Kerim'de duadır. Rabbana afi'rlana, wa li-ikhwanina ladin sab'quna bil-iman. dedikten sonra, wa la tej'al fi kulubina ghllan biladin amanu rabbana. İnna karaufu. Rabben afirlana ey Rabbimiz bizi mağfiret eyle. Vel ihvanellezina sebekuna bil iman. Hazreti Adem'e kadar bizden evvel vahdaniyetine iman eden bütün kardeşlerimize de dikkat veriniz. Sebekuna bil Bizden evvel Allah'a inananlara da af eyle. Sonra zela tec'al fi kulubina hilal lillezina amenu. Arşımıza el açan, kıblemize dönen, Rabbimize secdelere kapananlara karşı kalbimizde bir kıll bir hıyanet ve kötü fikirde de koymayarak... evet. Çok nazi, çok <gülüyor> ince bir nokta. Ehli tevhide merhamet edin. Kıbleye dönenlere saygı dostlar. Allah diyenlere topyekun muhabbet vermenin. Peygamber Efendimiz'in ümmetidir diye taziyinde bulunmak. isterse günahkar olsun. Evet. İsterse. Yalnız imandan ve dinden çıkmasın. Tamam mı? Evet. Zalimlere, Allahsızlara yataklık etmesin. Hz. Kur'an'a nakisa iletmesin. İslam'da açıklık görmesin. Hz. Muhammed'e sataşmasın. Tamam mı Müslümanlar? Tamam. Yani zaruratı diniye, İslam inancı ve iman zaruratına gönlünü açan bir kardeşimiz...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 Mümin Allah için sever sevdiğini. O kadar. Best. Ve Ebu Hazalillah buğz ettiğine de Allah için buğz eder. Kıyametler kopsa Allah'ın düşmanlarına buğz eder. Kıyametler kopsa Allah'ın düşmanlarına buğz eder. Ve Atalilla verirken Allah için verir. Harcarken Allah için harcar. Tamam mı? İhsanı Allah'ın kullarınadır. Yani Cenab-ı Hakk'a inananlaradır. Kahve bile içirecekse Allah'a inananlara içir. Tamam mı? La atul sahib illa mu'minun taqi. Musahabe edip sohbet edeceksen gerçek mü'minle sohbet et, diyor Peygamber Efendimiz. yedirip sofrana oturtacaksan mü'mini yedir yediriyor. Hayvanata ve haime nimet yedirip de gübre yaptırmadı. Çünkü mü'minin mü'minin damarlarına giden kan diline kuvvet imanına nur olacaktır. Bu suretle yedirdiğin ve iman ve tevhid'e hizmet ediyorsun. Zalimlere ve hainlere yedirdiğin zamanda küfre kuvvet veriyorsun. Farkında mısın acaba? Efendim? Eline su geçse meyve ağacını mı sularsın, diken otunu mu sularsın Müslüman kardeşim? Veya çöğür otunu mu sularsın? Değil mi? Suyu meyveli ağaca veresin ki çiçeği, yaprağı, meyvesi faydalı olsun cemiyete diye. Veya nefsin veya ailatın için. Ama dikeni sulasan devamlı Müslümanlar, Mevlamız'ı muhafaza bulursun. Değil mi? Dikenin şımarıklığı artılacaktır. O it burnu denen bir şey var Müslüman Müslümanlar.